Efendim merhabalar. Hacı ha, bir dakika ya programa başlamadan önce sana bir şey sormak istiyorum. Ah başladık bile kara gözüm. artık programdan sonra sorarsın. Ama çok önemli. Efendim programı kapatamam sonra sonra olmaz mı? Olmaz çok önemli diyorum yahu. Canım neymiş bu kadar önemli olan? Ben var ya ben anahtarımı kaybettim. Bu muydu yani? Neden bu muydu deyip küçümsüyorsun beni Hacı Yok canım neden küçümseyecekmişim? Nerede kaybettim. Nerede kaybettiğimi bilsem gidip bulurum. Değil mi acıcacım? Yani tahminen illaki bir yerlerde bırakmış olma olasılığın yüksek. Orayı az çok tahmin edebiliyorsundur. Yok, tahmin edebilsem gidip oraya bakarım. Ne saçmalıyorsun be adam? Hay Allah. Ne yapacağız peki? Ben de sana onu soracağım. Ne yapacağız peki? Her yere baktın mı? Tek başıma pek bir zor oluyor. Öyle her yere bakmak kolay mı? En azından 20-30 kişi lazım. Yok yani, yok. Bir anahtarı bulmak için 20-30 kişiye ne lazım var? Var var. Olmazsa güvenlik güçlerine haber verelim. Onlar da seferber olsun bir anahtar için. Neden dalga geçiyorsun benimle acaba diye anlamıyorum ki. Dalga falan geçtiğim yok karagözüm. Sadece o kadar kalabalığa ihtiyaç olmadığını anlatmaya çalışıyorum ben. İyi iyi anlat ne yapacağız peki? Ne mi yapacağız? He. Canım. Sen öncelikle evden buraya gelene kadar uğradığın yerlere bir kez daha gireceksin. Ha. Bakacak ortalığı kolaçan edeceksin. Ortalık yerde koladan mı içeceğim? Ne kolası birader? Kola değil efendim. Kolaçan edeceksin. Kolaçan. Ha öyle de. Diyelim ettim. Anahtarı arayacaksın. Arayan bulur der. <gülüyor> ya bulamazsam? Önce bir ara kara gözüm. Telefonun var mıydı? Neden? Önden bir ara demedin mi? Önce bir ara dedim. Yani bugün evden buraya gelirken uğradığın yerlere git, tek tek her yeri ara, anahtarı bulursun. Bulur muyum? Bulursun elbet, arayan Mevlasını da bulur, belasını da. Ne belası? Birader bizim belayla işimiz olmaz, ne belası be? Baş belası, anahtar efendim anahtar. Anlamadım ama neyse, şimdi ben buraya gelirken 9-10 yere uğradıydım hacı var. İyi işte, o 9-10 yere uğra bak. Ama hepsi birbirinden uzak yerler. Taksiye git efendim. Ama dolmuş kullandım. Ya dolmuşun içinde düşürdüysen ne olacak? O zaman dolmuşla git uğradığın yerlere. Bu sefer buraya gelirken uğradığım yerlere uğramak için dolmuşa bindim. Benim aynı dolmuşları bulmam ve onlara bilmem lazım. Maalesef. Tüh, hangi dolmuştur ki acaba? Keşke indiğimde dolmuşların plakalarını alsaydım acıvat Ne gereği var canım efendim? Gidersin dolmuşların sondurağına... ...dolmuşunda anahtar bulan var mı diye sorarsın. Tek tek mi? Tek tek ya da çift çift. Efendim bir görevli vardı. Hepsine sormaya gerek yok. Dolmuşunda çanta, telefon vesaire gibi eşyaları bulan şoförler onları görevliye teslim ederler. Eyvah! Yandık. Nedenmiş o? Çanta ve telefonları teslim ediyorlar da anahtarları teslim etmiyorlar mı? Olur mu efendim olur mu? Ne bulurlarsa teslim ederler. Öyle desene rahatladım şimdi Hacivat. Pek çok yere uğradım ya. Evet. Her uğradığım yerde bir tane anahtar bulursam ne yaparım? Olur mu öyle şey? Farz edelim oldu. Olmaz. Ya olursa? Sen de hepsini alır, eve gidip tek tek denersin. İlla ki bir tanesi kapıyı açacaktır. Zeki adamsın be da. Yine ne oldu? O anahtarı geri yerine nasıl bırakırım? O anahtarı geri yerine bırakmam gerekir. Ya benim gibi anahtarı kaybolan insanlar anahtarlarını aramaya çıkarlarsa o zaman anahtarlarını bulamayacaklar. Keşke hangi anahtarı nereden aldığımı not alsaydım. O zaman anahtarları yerine bırakabilirdim. Canım bu kadar teferruata gerek yok. Olur mu? Var var. Eğer ben de anahtarımı gittiğim yerlerde bulamazsam benim gibi anahtarını kaybetmiş birileri toplayıp evine götürmüş deniyor olabilir. O zaman uğradığım her yere bir adam yerleştireyim. Benim gibi anahtarını kaybeden ve anahtarını toplayan adam döndüğünde anahtarları yerlerinde bırakan uğradığım yerleri bıraktığım adamlar anahtarlarını alıp bana getirirler. Nasıl ama? Kafam karıştı kara gözüm. Boş ver adamları. Atla bir taksiye git bak uğradığın yerlere. Bak saat kaç oldu. Hala programa başlayamadık. Aksın başladık ama senin bu anahtar mevzun yüzünden devam ettiremedik bir türlü. Bu arada buralara baktın mı hiç? Baktım baktım. Bulamadığım için sana sordum ya. Peki peki. Programdan sonra bu işe bir çözüm yolu buluruz. Şimdi devam edelim. Gidelim de süremiz epeyce azaldı. Belirlediğim konuya başlasak bitiremeyiz. Bitiremezsek de dinleyicilerimiz için hiç de hoş durum olmaz değil mi? Öyle diyorsan öyledir Hacı bak Kesin sen öyle. Uzun inceydi. Sarı püsküllü süsü vardı. Tamam kara gözün tamam. Uzatma. Bulacağız bir hal çaresini bakarız. Alt tarafı bir anahtar. Ne var bunda? Anahtar bir başkasının olunca insan telaşa düşüyor birader. He? Başkasının mı? Senin değil mi yani? Değil efendim değil. Dün bizim hanım annesine gitmişti. Anahtarı da yanında götürmüştü ya. Senin anahtarın neredeydi? Evde kalmıştı ya. He? Ben de dün gece sizde kaldıydım ya Sen sabah erkenden çıkınca Ben de evde yalnız kaldıydım ya Eee Eee Eee ee. si senin evinin anahtarı Hacı Yvat. Ne ben, ben, ben, ben, Benim anahtarım mı Tez mahalliye haber verin Her tarafı aramaya başlasınlar Karagöz ne yaptın sen Ya birader boşuna bu kadar panik yapıyorsun Sakin ol Evin başka yedek anahtarı yok Karagöz'üm de vardı da ne olmuş? O da evde kilitli kaldı işte. Neyse birçenin geri haber vereyim. Gelip açsınlar kapıyı. <gülüyor> ya ben tam tedbir adamıyım ya. Sen kimle karşılaştığının, kimle konuştığının farkında değilsin. Ben haber verdim. Gelip açtı ve gitti. E ee? Anahtar olmadığı için kilitleyemediğim kapıyı. Bir programın da sonuna geldik. Her ne kadar sürçülü izan ettikse... ...affola! Affola! <gülüyor> Tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaşçı'nın en ucuzu bu seslendirme sanatçısı. Bu potpürm yalı. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan Mehmet Ergün. Sunanlar Serkan Öztürk ve Savaş Bayındır. Teknik yönetmen Kadir Çifti. Ya Serkan, bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya. Abicim, Şşş, gürültü yapmayın stüdyodayız. Pardon, pardon. <gülüyor> <gülüyor>